Nebe e Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hangi şeyden sorup duruyorlar birbirlerine? O büyük haberden mi? Ki onda tartışma içindedirler. Hayır sandıkları gibi değil yakında bilecekler. Hayır hayır düşündükleri gibi değil yakında bilecekler. Biz bu yeryüzünü bir beşik yapmadık mı? Dağları birer kazık yapmadık mı? Sizleri çiftler olarak yarattık. Sizin uykunuzu bir dinlenme, bir rahatlama, bir tür ölüm yaptık. Geceyi bir giysi yaptık. Gündüzü geçim için çalışma zamanı yaptık. Üstünüzde yedi sağlam aşınmaz kurduk. Bir de parıl parıl parlayan kandil yerleştirdik. Sıkarak su çıkaranlardan şarıl şarıl bir su indirdik. Ki çıkaralım onlardan daneler ve otlar Ve iç içe girmiş Bağlar bahçeler Hiç kuşkusuz O ayırma ve hüküm günü Kesin olarak belirlenmiştir Sura üfürüldüğü gün Bölükler halinde geleceksiniz Gök açılmış Kapı kapı vermiştir. Dağlar yürütülmüş Bir serap vermiştir. Cehennem bir gözetleme yeri olmuştur. Azgınlar için bir barınak. Devirlerce kalacaklardır içinde. Ne bir serinlik tadacaklar, Ne de bir içecek. Sadece kaynar su, Atık su. Çok uygun bir karşılık olarak. Doğrusu onlar böyle bir hesap ummuyorlardı. Ayetlerimizi pervasızca yalanlamışlardı. Oysa ki biz, her şeyi iyiden iyiye sayıp kitaplaştırmıştık. Hadi tadı verin. Size azaptan başka bir şey asla artırmayacağız. Takva sahipleri için bir kurtuluş ve bir zafer vardır. Sulak bahçeler, bağlar, üzümler, Göğüsleri turunç gibi yaşıtlar, Dopdolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz duyarlar, Ne de bir yalan. Rabbinden bir ödül, Tam kıvamında bir bağış. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir o. Rahmandır. Onun huzurunda söze cüret edemezler. O gün ruh ve melekler saf bağlayıp kıyama geçerler. Rahmanın izin verdiği dışındakiler konuşamazlar. O izin verilen doğruyu söyler. İşte budur hak olan gün. Artık dileyen Rabbine varacak bir yol tutsun. Biz sizi yakın bir azap ile uyardık. Bir gündedir ki o kişi kendi ellerinin önden gönderdiğine bakar ve küfre sapan şöyle der. Keşke toprak olsaydım.